Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Barış Özkul. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk merhaba. Ee, daha önce Barış'la bu yayın döneminde duyurduğumuz gibi ayda bir kez Dünya Edebiyatı e, konuşmayı, e, konuşmaya başlamıştık ve e, Haziran ayında. E, ...İşiguro ile başlayıp... ...onun günden kalanları üzerine bir... E, ...program yapmıştık. Temmuz ayında da e, Dünya Edebiyatı'ndan... ...Virginia Woolf'u konuşmaya... Hı. ...karar verdik ve... E, ...Virginia Woolf tabii ki... ...25 dakikaya sığdırabilecek değiliz. <gülüyor> Ama yine... ...Virginia Woolf, bu programda da özellikle... ...Orlando'dan Hı. bahsetmek... E, ...istiyoruz. E, Orlando... Ee, çok özel bir eser aslında her açıdan. Hı -hı. Tabii bu çok klişe gibi bir şey tabii özel bir eser olması ama e, yazıldığı dönem itibariyle düşünüldüğünde ve hatta bugün de düşünüldüğünde Hı -hı. Yani bir e, zaten kitabın temel e, şeyi bir karakterin cinsiyet değiştirmesi. Hı -hı. Yani evet. Hem erkek daha sonrasında Hı -hı. kadın e, karaktere Hı -hı. dönüşmesi ve bir öz, aslında bir yaşam öyküsü. Hı -hı. Yani Orlando'nun yaşam öyküsünü anlatan ee, bir anlatıcı işte kimi zaman hayatının bazı noktalarını öğrenebildiğimiz kimi zaman öğrenemediğimiz ee, fakat Orlando ile birlikte bütün bir hayatın yaşamın nesnelerin imgelerin edebiyatın kültürün tarihin hatta insanların birbirleri hakkındaki düşüncelerin bile e, bu zaman içerisinde değiştiğini e, dönüştüğünü bize e, oldukça farklı e, 300 yıl var 18 19 ve 20. yüzyıl Hı -hı. 1928'de bitiyor evet, hatta 17. yüzyıl da var evet, 17. Yani başlangıç aşamasıyla doğru yani evet. o açıdan çok Hı -hı. evet yani Orlando e, zaten Virginia Woolf 1927'de A Room of One's Own'u yazıp yani kendine ait bir oda yazıp kadın yazar olmak nedir kadın öznelliği Edebiyatta nasıl dolaşıma sokulabilir? Bu sorunları tartışmıştı. Yani bir erkeklerin evrensellik iddiasında bulunan yazım tarzı yerine kadın yazını nasıl şey yapılabilir, geliştirilebilir? Hemen bir yıl sonra da Orlando'yu yazdı ve yine bu cinsellik, cinsiyet, işte androjenlik, çift cinsiyetlik, cinsiyet değiştirme gibi meseleleri Orlando'nun, Orlando gibi bir karakter yaratarak tartıştı. Dolayısıyla aslında yani şey bakımından da Virginia Woolf'un edebiyata nasıl yaklaştığını yani kadın yazar ve işte kadın edebiyatı nedir bu konulardaki fikirlerini de yani net bir şekilde sarı bir şekilde görebiliyoruz bu romanda ee, senin dediğin gibi Orlando bir e, cinsiyet e, değiştiriyor işte e, Erkek bir diplomat olarak ikinci hmm. çağrıs tarafından gönderildiği İstanbul'da 7 günlük bir uykunun bir ardından dakika. transın ardından orada bir ara verin bu İstanbul'da hmm. çok enteresan bir e, İstanbul tabii. yalnız kitapta geldi İstanbul tabii, tabii şimdi yani İstanbul burada zaten hem bir hem bir mekan hem de aynı zamanda bir ruh halini de temsil ediyor bunu söylemek lazım niçin İstanbul'a gidiyor birincisi yani şey cinsiyet değiştirmek için bir takım sınırları aşmanız gerekli bu sınırlardan bir tanesi de kültürel ve fiziksel sınırlardır. Yani İngiltere'de bulunduğu dönemde işte 1640'larda falan e, bunu yapması pek mümkün değil. Öyle görünüyor Orlando için. Yani bir de diplomat. Onu düşünelim. Ve dolayısıyla e, İstanbul'a gidiyor ama neden İstanbul'a gidiyor? Yani Levant'a gitmek yerine işte neden Kuzey'e, işte Norveç'e, İsveç'e falan gitmemiş? Bunu düşündüğümüz zaman belki orada biraz şeye bakmakta fayda var. Yani işte Edward Said gibi yazarlar. E, bize şunu söylerler. E, i̇şte Batı işte eril tahakkümü, e, patriarkiyi, ataerkeği e, temsil ederken e, Doğu işte şeyi, kadınlığı, bereketi daha yani e, şeyle ne diyelim e, dişil özelliklerle bağlantılandırılan bir takım şeyleri temsil eder. Dolayısıyla yani İstanbul'a gelip burada e, bir cinsiyet değişikliğine uğraması ...Orlando'nun buradan bakıldığı zaman... ...daha anlaşılır ve bu kadar radikal bir olayın... ...yani cinsiyet değişikliği gibi radikal bir olayın... ...şey yapılması... ...aynı zamanda yani işte bir seyahat sonucunda... ...gerçekleşmesi arzunun... ...akışkanlığını da gösterir yani... ...insan arzusunun pek öyle herhangi bir mekanda ...falan sabitlenmediğini de gösterir. Yani Orlando'da zaten romanda... ...yani benim böyle bir şey yapmam için... ...başka bir şehre, başka bir dile... ...başka bir mekana ihtiyacım vardı... ...diyor... E, yalnız burada ben şeyi söylemek isterim. E, Orlando'nun cinsiyet değiştirmesi yani sadece e, şeyle ilgili değil. Yani bir cinsiyet meselesi olarak anlaşılabilecek bir şey değil. Aynı değil, zamanda de değil. Yani işte bu e, romanda 350 yıllık bir seyahat var. Orlando 350 yılı kat ediyor. Bu, bütün bu 350 yıl aynı zamanda İngiliz Edebiyatı tarihini de kat eden evet. bir şey. E, seyahate tekabül eder. E, yani Orlando her yüzyılda... E, bir takım yazarlarla bir araya gelir. Evet. Onların <gülüyor> e, bu, bu yazarlar e, İngiliz edebiyatı kanununu oluşturan tabii, yazarlardır. Bob, Swift, i̇şte tabii. Alexander Pope, Jonathan Swift bunlar işte 17. 18. yüzyılın yazarları ve bunlarla e, karşılaştığında işte nasıl e, ne yapar onu görürüz işte. Şey, e, bir yandan onlara çay yapar diyelim ki işte şeye Joseph Addison'a Alexander Pope'a bunlar 18. yüzyılın yazarları ve edebiyatın patriarkal e, düzeninin temsilcileri bu yazarlar bir yandan da onların sohbetlerini dinler can kulağıyla dinler yani hem hizmet eder hem de onların tasdikini bekler böyle tuhaf bir durum vardır ama bunu Virginia Woolf yani bunu kabul ettiği için değil 18. yüzyılda edebiyat alanı böyle olduğu için Hı -hı. bu şekilde anlatır 19. yüzyıla geldiğimizde Victoria çağı evet. Victoria çağında yani işte geleneksel muhafazakar değerlerin hakimiyetiyle ...karşılaşır Orlando bunalıyor ve bunalıyor zaten. E, çok sıkılır, <gülüyor> çok bunalır. İşte diyelim ki 19. yüzyıl yani Victoria çağı kapanırken 20. yüzyıla geçerken Edward çağına geçerken e, kadınlar krinolin diye bir elbise giyerlerdi İngiltere'de. Bu çok sıkıcı. Böyle e, özellikle bellerini saran e, korselerle sıkı ve boğucu bir ...korselerle bellerini sardıkları sıkı ve boğucu bir şey kıyafet. Onun içinde görürüz Orlando'yu. Yani e, ama Cinsiyet değiştirdiği İstanbul'a geri dönelim şimdi. Evet. 16. 17. yüzyıla. Orada mesela bir süre sonra cinsiyet değiştirdikten sonra romanlarla, çingenelerle bir araya evet. gelir. Bursa'ya giderler. Evet. Bursa'da bulunurlar. <gülüyor> Nedir romanlar? Her zaman tarih boyunca özellikle Osmanlı'da yani toplumun merkezinde değil çevresinde yer alan Hı. ve müesses nizamla yani ile uyuşamayan, ona meydan okuyan halklardır. E, ve cinsiyet değişikliği gibi radikal bir e, şeyin, e, değişimin e, şey yapabileceği, e, kabul bulabileceği yer, yer olarak belki de orayı görür. Evet. Orlanda onların yanında bulunmak ister. Sonra işte Rüstem diye bir e, romanla evlenir, evlilik yapar filan. İşte onların doğaya yakınlıkları romanların hayat tarzı bakımından doğayla kurdukları ilişki. Bunları çok şiirsel bulur Orlando. Yani şiirdir onun derdi. Düz yazı Doğa. değil, nesir değil. Şiir. İşte doğadır. Ama aynı zamanda yani böyle Alexander Pop'un mesela bir Edebiyatı'ndaki yeri önemi şudur. İşte rasyonel simetrik şiirler yazar Alexander Pop. Orlando akışkan bir şiirselliği temsil eder. Rasyonel ve simetrik değil. Daha böyle ele avuca gelmez. Daha akışkan filan. Yani şöyle işte her yüzyılda şey diyelim ki aynı zamanda bazı yerlerde şeyi Shakespeare'i çok sevdiğini, Elizabeth Çağ'ın çok hoşlandığını falan söylüyor Orlando. Yani doğal bir eğilimi vardır Elizabeth Çağının edebi şeyine, anlayışına, ruhuna. İşte ama 18. yüzyıla geldiğinde, 19. yüzyıla geldiğinde <gülüyor> bunlara karşı bir şey duyduğunu, bunlardan nefret ettiğini, ikra ettiğini görürüz. Bütün bunlar yani... Bu yolculuğun aynı zamanda bir şey, e, edebiyatın kendi içinde yapılmış bir yolculuk olduğunu da gösteriyor. Yani üslup bakımından da evet, her yüzyılda için. farklı bir üslupla evet. e, konuşur, diyalog kurar e, şey Orlando. Aynı şeyi Julius'la da Joyce'la yapar. Zaten yani, dönem, Üslup parodisi dönem. yaparak giderler. Gerçi Wolf e, beğenmiyordu galiba James Joyce'un eserlerini değil evet, mi? Evet, James Joyce'un <gülüyor> hatta şeyini, Julius'ını basmıyor işte. şey Joyce bunu yani... Kocasıyla birlikte sahibi evet. olduğu yayın Yeni. evine Hogarth Press'e getirir ama kabul etmez. Beğenmez. Belki de onun ne kadar başarılı bir yazar olabileceğini tahmin edip kıskanmış olabilir. <gülüyor> Bilmiyorum Bu tür şeyler evet. de var. Ee, yani... yani aslında sadece Hı -hı. bu yolculuk bir yüzyıllar arasında birinin dolanması değil aynı zamanda İngiliz Edebiyatı'na Hı -hı. dışarıdan bir bakış ve Orlando'nun buradaki evet. konumlanması. Aslında onu, o noktada Burada şeyi de söylemek lazım. Hı -hı. Yani e, Şimdi bir Böyle bir zamanda e, lineer çizgisel bir şekilde gitmiyor Orlando. Yani evet. 15-16. yüzyıldan 19-20. yüzyıla doğru böyle doğrusal bir şey hareket yok. Daha böyle döngüsel, geri dönüşlerle, flashbacklerle ilerleyen bir roman. Bu da aslında e, romanın da Orlando e, otobiyografi yani bir otobiyografi evet. olarak e, yazdığını Evet. iddia ediyor Virginia Woolf bunu ama aslında otobiyografinin de parodisini yapıyor. Hı. Yani bildiğimiz, alıştığımız evet. yani otobiyografinin hello bu e, kitap yazıldığı dönemde sadece erkeklerin büyük adamların, işte askerlerin e, şeyleri, biyografileri, ve evet, biyografileri ve otobiyografileri yazılırdı ama bunda yani bununla da alay ediyor bir anda Virginia Woolf. Yani bir kadın e, şeyi, bir kadının yazdığı otobiyografi böyle olur. Yani gibi. o rasyonel, taakkümcü, eril şeyden anlatılan şey uzaklaşıp işte döngüsel, daha işte e, duygulara, arzulara, belki işte o akışkan şeye, e, duygu durumuna tekabül eden bir e, roman aynı zamanda. Hem Babası de. da e, Leslie Steven, o da biyografi yazarıydı. Evet, şey, e, Virginia Woolf'un. Şimdi e, şunu da söylemek isterim. Yani biraz e, zaman şeyinden, e, tatilinden dolayı böyle kompakt bir şekilde ilerlemek durumundayız burada. E, Virginia Woolf'un şey yaptı yani bir dönem sevgili olduğu bir kadın var Vita Sackville. Şimdi ona gelmeden hı, evet. bir ara verelim istersen. Hı hı, tabii ee, verelim e, olur. Şey yine Orlando'nun da filmi yapılmış. Orlando'nun bir o filmden bir müzik çalıyor. Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün e, Barış Özkul'la birlikte Virginia Woolf ve e, Orlando'yu konuşuyoruz. E, evet Barış, biraz e, Virginia Woolf'un özel hayatına da artık gelmiştik. Evet, yani çünkü bu kitapta da o özel hayattan bir takım şeyler bulabiliyoruz. Aslında edebiyat eleştirmenliği <gülüyor> bu tür şeylere <gülüyor> yaklaşımlara karşılaşmış. Magazin, magazin. <gülüyor> evet, yani yazarın hayatıyla eser <gülüyor> arasında böyle bağlantılar kurmak e, pek şey, akademik edebiyat eleştirmenliğine, tarihçiline, Yakışmaz, uygun düşmez ama ben bunda bir sakınca görmüyorum. Çünkü ne kadar ayırabilirsiniz ki? Tabii yani sonuç eser ve hayat. Bir de tarihsellik Best içinde bunun da bir yeri evet, var tabii, tabii tecrübe. Şimdi e, Vita Sackville-West e, diye bir arkadaşı var e, Virginia Woolf'un. Bir Şu süre sonra evet, 1920'lerde tanışıyorlar 1922 sanırım. Birbirlerine aşk mektupları yazmaya başlıyorlar bir aşamada. Şimdi Vita Sackville-West e, Harold Nicolson diye bir diplomatla evli ve Sanırım 1912 ve 14 arasında şeyde İstanbul'da bulunuyorlar. Hmm. Ee, orada hamile kalıyor. E, bir çocuk doğuruyor. Ve e, yani fictional yani kurgusal vita sanki e, Orlando'ya hmm, ilham. ilham vermiş gibi geliyor bana. Yani işte e, yani Orlando cinsiyet değiştiriyor. Vita cinsiyet değiştirmiyor. Ama yani Belki de Virginia Woolf Vita'yı kendi gözünde yani o cinsiyet rolüne şey yapıyordu yani yaklaştırmıştır öyle düşünmüştür bunu bir spekülasyon olarak ileri sürebiliriz. Yani bu biraz şeyle ilgili değil Aynı zamanda şey de var yani bu Vita Sarkfil İstanbul üzerine çeşitli şiirler yazıyor yani Virginia Woolf bunları da okumuş olmalı. Orlando'nun İstanbul'a gitmiş olmasının da bununla bir bağlantısı olabilir bu tür şeyler de var. Şimdi bu cinsiyet meselesi biraz şeyle de ilgili değil mi? Yani evet bütün bir İngiliz edebiyatı tarihine de bakıyor. İşte patriyarkal bir yapı var falan. <gülüyor> Ama hani biraz da normatif bir şey ya cinsiyet. <gülüyor> hani sen şusun demek aslında. Evet. Hani senin doğan ne? Hani bütün o doğa ile o kadar akışkan bir ilişki kurması <gülüyor> işte Orlando. Nun. Hani biz yani, insanın doğası nedir? Hani kadın olmak ya da erkek olarak <gülüyor> doğmak bu doğanın bir parçası mıdır ya da bunu belirleyen ne? Ya da niye işte o Hı -hı. normlar içerisinde ve normatif bir şekilde hareket etmek gerekir? Ki söz konusu olan şey edebiyat olduğunda, yaratıcılık olduğunda tam da dışlanması gereken şey neden bu kadar çok hani dayatılan bir şey? Hı -hı. Yani o anlamda birçok normatif şeyin de ee, ne diyeyim temsili de olabilir. Evet tabii tabii yani birçok normatif şeyin temsili yani mesela şeyin de temsili. Orada yine bir tarih metaforu olarak düşünürsek işte İstanbul'a geldiği tarih 1641... O tarihte işte 1. Charles İngiltere'de iç savaş var ve ilk defa bir karal, kral idam ediliyor İngiltere'de. Hmm. Parlamentoyu uzun süre kapalı tuttuğu için bir iç savaşa sebebiyet vermiştir benim Charles. Yani bu kralın idamı aynı zamanda erkekliğin de şeyi, hmm. idamı gibi bir şey. Evet. Öyle de düşünebiliriz. Yani tam o tarihte İstanbul'a gelmesi, cinsiyet değiştirmesi. Bunları da e, ilave etmek gerekebilir. Bir de şey Yani de, sen... e, şu, şu da var. Yani Virginia Woolf sadece e, Şeyle meşgul değil yani edebiyat tarihi veya cinsiyet tarihi birçok şeyle meşgul aynı evet. zamanda. İşte genel olarak tarihte okuduğunu düşünüyorum, felsefede okuduğunu Hı. düşünüyorum. Zaten Yunanca ve Latince biliyor. Ee, o klasiklerin birçoğunu okumuş. Ee, Bloomsbury diye bir çevre var onun dahil olduğu. İşte John Maynard Keynes, işte Roger Fry, e, romancı Ian Forster, Clive Bell bunların hepsi. Yani İngiltere'nin o dönemki e, ileri gelen entelijen oluşturan isimler. Onların hepsiyle yakın arkadaşlığı var. Bir kısmıyla işte, işte Leonard Woolf evlenmiş. Evet. Kocası olmuş Leonard Woolf. Ve bunlarla da sanırım yani konuşarak tartışarak bir takım fikirlerini geliştirmiş. Ee, Zaten öyle tahmin ediyorum ki Proust okuyor. Proust evet. tam birçok yerde bahseder. Evet. Yani Proust'la yakın bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Yani ondan Hı. bir takım dersler çıkartmış olabilir. Ne çıkartmış olabilir? Orlando'nun zihni romanda her zaman şeyle zaman Meselesiyle meşgul, meşgul ve <gülüyor> e, insan hafızasının geçmişin fragmanlarını nasıl e, yeniden üretebildiğini onları e, şey yani güncelliğe günümüze nasıl taşıdığını falan bütün bunları e, düşünüyor ve tartışıyor Orlando ve bütün bunları konuşurken tartışırken düşünürken aynı zamanda zamanda bir yolculuk yapıyor. Evet. bunu da ilave edebilirim yani zaten bu ön sözde de şey ne kadar çok şey okuduğundan ve ne kadar çok kişiye ne kadar çok şey sorduğundan Hı -hı. da bahsediyor işte evet. ilaçlar o döneme dair anlayışlar algılayışlar sonra arşivde baya çalışmış anladığım kadarıyla British Museum arşivlerinde baya evet. şey te teşriki mesai yapmış yani bitki bilim üzerine baya okumuş yani ben... kronoloji üzerinde baya kafa yormuş bir de tabii şey de çok hoş. Bence kitabın benim en sevdiğim taraflarından biri şey oldu. Böyle bir okur olarak. Yani hani sen dedin ya kompakt bir bir dünya bu anlatmak. Yani kompakt bir e, 400 yıl anlatmak için bulduğu yöntem çok şahane bir yöntem. Yani Orlando ve Orlando'nun zihni üzerinden e, yani sadece 3 sayfada biz mesela 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçildiğinde ne olduğunu böyle işte bu benim en çok sevdiğim bölümlerden birisi o nem. Nem geliyor İngiltere'ye ve her şey hı. değişiyor. Yani bütün 19. yüzyıl işte insanların hayata bakışını değiştiriyor. Evlerini değiştiriyor. Ev yaşamı değişince yeni mobilyalar hı. geliyor. Yeni mobilyalar, yeni sanatları ortaya çıkarıyor. Yeni ilişki ağlarını ortaya çıkarıyor. Yeni edebiyatı ortaya çıkarıyor. Ve hı. birden hani şey e, bambaşka bir dünyayla hı hı. biz... Victoria çağına geçiyoruz evet, Victoria geçiyoruz. dönemine. Yani, yani mesela en sonunda Orlando'nun e, evliliğini e, görüyoruz, okuyoruz ya. son sayfalarda. Orada da yine yani o da bir ilginç bir evlilik. İşte Marmadük, Bontrop, Şelmerdin diye birisiyle evleniyor. Bu Şelmerdin e, bir aşamada böyle şeyle e, bir kırda yürüyüş yaparken Orlando bileği burkuluyor ve e, yere uzanıyor. Tam o sırada işte Şelmerdin yanına Hı. geliyor. Bu tabii İngiliz edebiyatında çok sık rastlanan bir sahnedir şeyin. Ee, işte Jane Austen'ın Sense and Sensibility'sinde Willoughby bu şekilde. Hmm. yaklaşır şeye. Eee Jane Eyre'da mesela Rochester işte Jane Eyre yol kenarında yürürken gelip ona yaklaşır ya falan şey. işte. Bu bu da bir edebiyat parodisi aslında. Evet, Bunu tabii, yapıyor tabii. ve sonra bu şer verdiğini şey olduğunu öğreniyoruz biz bir. Asker ve aynı zamanda kaptan. Yani deniz e, subayı ve kaptan olduğunu öğreniyoruz. Şimdi e, bir süre sonra da yani Shelley'i e, taklit etmeye başlıyor. Shelley'den şiirler okumaya hmm. başlıyor Orlando'ya. Shelley de denizliydi. Yani bayağı yeah, bir denizli bir... şeyi. Evet <gülüyor> yani. Hatta yani bir şeyde e, bir arkadaşı Edward Williamsey'ye bir arkadaşıyla bir gölde giderlerken bir tekneyle. O tekne alabora olur öyle ölür şey. Hmm. Shelley hmm. bu kadar seviyordu denizi. Şimdi e, yani bu büyük ihtimalle yani Orlando'yu Şeli ile evlendirmek gibi bir şey söz konusu burada. <gülüyor> evet. Ama bir süre sonra şuna, şunu görüyoruz yani bu e, Orlando neydi? Androjen bir karakter yani e, geleneksel cinsiyet rollerine uymuyor. Evet. Kadın veya erkek olmaktan ziyade cinsiyet değiştiriyor ama aynı zamanda e, zihnen de e, erkekliği veya kadınlığı değil. işte bunların arasındaki bir noktayı bunların iç içe geçtiği bir şeyi e, bir evet. alanı falan temsil ediyor. E bu evlilik yani şaşırtıcı olmuyor mu? O zaman öyle düşünüyorsunuz ama sonra yine romanın sonunda you are a woman shall diye bağırıyor şeye, e, evlendiği adama. Yani sen bir kadın mısın diyor bunu fark ediyor. Shall hmm. merdinde ona sen de işte you are a man Orlando diye bağırıyor. <gülüyor> sen de bir erkeksin Orlando diyor. Demek ki yani burada da yine e, hmm. cinsiyetin akışkanlığı e, gündeme geliyor. Bunlar Shakespeare'in 12 Night As You Like It gibi oyunlarının hmm. sonlarını da hatırlatıyor. Aynı zamanda oralara da bir takım göndermeler var. Yani bütün bir edebiyat tarihini kat ederek Geliyorsun. yani şey, şey var, erkek hep... yazar nedir kadın yazar nedir ama androjenlik üçüncü bir evet. konum olarak mümkün müdür? Bir, bir yazan... de bütün bu yüzyıllarda yazmaya çalıştığı bir mısra var ya hayat aşk hayat evet. bir Hı -hı. aşk hayat bir aşık Hı -hı. hayat bir koca falan diye böyle sürekli Hı -hı. kafasına takılan bir mısra o da hani o mısrayla da o şeyi kat etmeye çalışıyor. Evet. evet yani şeyi e, bu biyografi türü de bu şeyi yakalayamaz aslında hmm. bu geçişkenliği bu Tabii. devamlı akışı hem arzunun akışı hem de yazarlık şeyinin e, yaratıcılık sürecinin şeyi kendi iç e, dinamiği bunu anlatan bir romanı e, şey bunu anlatan bir süreci biyografi türünün şey yapması aktarması mümkün değil dolayısıyla biyografi yazarı da yavaşça Orlando'nun hikayesini şey yapamıyor yani Kontrol toparlayamıyor edemiyor. kendi kontrolünden Kontrol. çıkıyor bu bir de bunu da şey yapıyor aynı zamanda bunu da paradisini yapıyor. Bu kadar yani karmaşık bir roman. Orlando sonuç olarak bunu söyleyebiliriz. Karmaşık ama kesinlikle okunması gereken bir roman. Evet. Sanıyorum. Bana göre yani en iyi romanı diyebilirim. Hmm, yani birçok kişi hmm. dalgaları veya işte deniz fenerini daha çok sever ama ben özellikle bunu tercih ederim yani. O halde anlamak evet. için O halde Orlando'yu okuyoruz diyoruz e, dinleyicilerimize. Çok teşekkür ederiz Barış. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın ee. görüşmek üzere.